اللهم العزيز الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وعلى اله واصحابه اجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسير لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فالأول الله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 قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله الف لام م ذل كال كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق idrak ettiğimiz üç aylar ve dün akşam da ihya etmeye çalıştığımız oh. mübarek revaib kandili alemi İslam hakkında hayırlara huzurlara vesile olsun. İslam dünyasının selametine insanlığın da hidayetine Rabbim vesile eylesin inşallah. Bilindiği gibi üç aylar çok özel ve çok güzel fırsatlardır. Mübarek günlerdir ve gecelerdir. Recep-i Şerif'in içinde görüldüğü gibi iki tane kandil var. Birisi de gayet kandiliydi ki idrak ettik. İkincisi de 27. gecesi hangi kandilisi söyleyin? Miraç Kandili. Recep-i Şerif'in 2. Cenab-ı Hak Recep ayında 2 tane kandil saklamış. Miraç Kandili tecelli edecek inşallah. Şaban Şaban-ı Şerif ayında da bir tane kandilimiz var. Hangisidir siz söyleyin? Berat Kandili. Berat Kandili diyoruz. Ramazan-ı Şerif'te de bir kandilimiz var. Nedir o? Kadir Kandili. Kadir Gecesi. Leyletül Kadir olacak. Allahu Teala hepsini idrak etmeye bizi muvaffak eylesin. Nedir bu? Üzerinde durmaya gerek görmüyoruz. Çünkü her sene konuşula konuşula konuşula anlatılmamış bir şey kalmadı. Cenab-ı Hak nasıl takdir etmişse öyle oluyor. Yeryüzünde bazı mekanlar mekan üzerinde bulunduğumuz mekanlar bazı mekanlar bazı mekanlardan daha mübarek kabul edilmiş. Mübarek. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime. Bazı mekanlar mukaddes olmuş, mübarek olmuş rahmete daha mazhar olmuş Allah'ın rahmetine bereketine, lütfuna daha çok zemin olmuş yeryüzünde mekanlar var e tabi yeryüzünde bazı mekanlar mübarek olur da bazı zamanlar mübarek olmaz mı? mekanın mübarekleri olur da zamanın mübarekleri olmaz mı? Mekanın mübarekleri mesela hemen aklımıza geleni söyleyelim. Mekanların en mübarek olanı, en mukaddes olanı hangisidir? Bir kardeşimiz söylesin yeryüzünde. Kabe. Dolayısıyla Mescid-i Haram, dolayısıyla Mekke. Kur'an Kuran-ı Mübin, bunu açık ifade ediyor. İnne evvele beytin vuda'lin nâsillellezi bi bekkete mübareken. Bak, mübarek kelimesi var. Demek ki, yeryüzündeki mekanların, zeminlerin, toprakların, arzın, en mukaddes, en mübarek olan bir mekan varsa, en başta Mekke-i Mükerreme, dolayısıyla Mescid-i Haram, dolayısıyla Mescid-i Haram'ın ortasındaki Kabe. Beytullah ondan sonra ikinci derecede Medine-tün Nebi yani peygamberimizin şehri yani Medine geliyor Medine'de de hepinizin bildiği gibi ne var? Mescid-i Saadet mescid Nebi Peygamberimiz Efendimizin mübarek mescidinin bulunduğu mekan yeryüzünün en mukaddes mübarek mekanlarından birisi Üçüncüsü de Müslümanların namaz kılmakla mükellef olan Müslümanların Kabe'den önce kıble olarak kullandıkları bir yer var. Neresidir? Kudüs. Kudüs-ü Şerif. Mescid-ül Aksa. Orada da var. Bu üç mübarek mekan. Ben şahsen yeryüzünde Yeryüzünde bu üç mekana, bu mukaddes, mübarek mekana, mescide mukabil, zamanın da içinde üç tane mübarek ay Rabbimiz takdir etmiş. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Hadis-i Efendimiz Er-Receb-i Şehrullah'ı. Ne demek? Recep Allah'ın ayıdır. Allah kendisine izafe etmiş Allah'ın sevdiği bir ay Şaban kimin ayıdır siz söyleyin Peygamberimiz Efendimiz'in kendisine izafe ettiği bir ay Ramazan kimin ayı Ümmet-i Muhammed'in ayı Ümmete mahsus bir ay Aynen bu üç aylar demin anlatmaya çalıştığım üç mukaddes mekana uygunluk arz ediyor Nasıl Kabe Allah'ın, Medine Peygamber'in, Kudüs'te, yeryüzündeki bütün Müslümanların ise, Recep Allah'ın, Şaban Peygamber'in, Ramazan Ümmet'in. Yani gökte Recep, yeryüzünde Kabe. Gökyüzünde Recep-i Şerif, yeryüzünde Kabe-i Muazzama. Gökyüzünde Şaban-i Şerif, yeryüzünde Medine-i Münevvere gökyüzünde Ramazan-ı Şerif yeryüzünde Kudüs-ü Şerif üçe mukabil 3 üç. üç tane gökyüzünde ay, 3 aylar dediğimiz kutsal aylar, yeryüzünde de onlara hemen hemen benim ifademle, kitaplara bile bir şey yok böyle ifade ediyorum bu üç aya mukabil yeryüzünde de üç tane mukaddes mekan allah Teala hepsinin sırrına nail olmayı cümlemize müyesser eylesin. Uzatmayalım. Ancak bir nokta üzerinde durmakta fayda var. Bu üç aylar kutsal, mukaddes geceler, mukaddes günler, kandiller, işte cuma günü, Allah-u Teala'nın en mübarek, en şerefli, en müşerref günü cuma günüdür. Allah katında günlerin efendisi cumadır. Cuma'dan daha mübarek bir gün yoktur. Allah katında günlerin başında cuma gelir. Böyle bir gün. Evvelce, evvelce cuma günü, şafakla güneşin doğması ile beraber cuma gününün kutsallığı heyecanı, gayreti bütün müminlerin yüreğinde çarpmaya başlardı. Cuma geliyor. Cuma. Ve evvelce cuma günü cuma namazına veya cuma vaazına kürsüde yapılan razı nasihata sonra da cuma namazına kapılmak için evinden çıkan bir Müslüman mutlaka gusül abdesti almadan gelmezdi. Bazı müştehit imamlarımıza göre cünüp olan Müslümanın gusül abdesti alması nasıl vacip, nasıl farz ise cuma namazına gelenlerin de gusül abdesi alması farzdır diyen alimler var. Bunun adına cuma gusülü diyorlar. Sünnet-i müekkede olduğunda şüphe yok da farzdır diyenler de var. Ne kadar mühim bir mana. O cumaya hazırlanmanın başlangıcını temsil ediyor. Cuma şuuru. Farkında mısınız bugün veya son zamanlarda birkaç yıldır belki on yıl, on yıldır cuma heyecanı tamamen cemaatten alındı. Bakın hiç cuma günü mü, cuma namazı mı, cuma vaazı mı, cuma günü Allah'ın en mübarek günü mü? Hiç kimsede bir heyecan yok. Öyle mi değil mi? Sönmüş. Kabili Kur'an-ı Kerim'de cuma gününün adına mahsus sure var. 114 sureden bir tanesinin adına nedir? Siz söyleyin. Suretul Cuma. Cuma suresi var. Ne zannediyorsun? Ya <imit> eyyühellezine amenu. allah Teala bizzat Müslümanlara hitap ediyor. İza nudiyelissalati min <then> yevmil cuma. Cuma günü ibadete, camiye, sohbete, hizmete çağrıldığımız zaman Fesav ila zikrillâh. Koçun Allah'ı zikretmeye, Allah'ın dinine, Allah'ın davasına, Allah'ın mescidine, camilere koşun. Fes av. Arapça koşmaktan geliyor. E canım işim var ya Rabbi, atölyam var, dükkanım var, mağazam var, müşterim var. Vallah'i ayette şöyle geçiyor. Vezerül beyr, müşteriyi, dükkanı, ticareti bırak. İşte bu heyecan kesildi. Vezerul bey' arapça deyir arap mübayea alım satım demek. Alımı satımı durdurun. Vezerul bey' Alım satım duracak, tezgah duracak. Cuma günü cuma saati yaklaştı mı Müslümanları bir heyecan saracak. Heyecan titriyecek, koşacak, yollanacak, hazırlanacak, toplanacak grup grup kutup kutup her köşeden her taraftan Müslümanlar camileri dolduracak nerede bu heyecan şimdi ayetin sonunda lealleküm türhamun ancak böyle rahmete nail olursunuz diyor umulur ki bu şekilde hareket ederseniz Allah'ın rahmetine umulur ki nail olursunuz yani bir umut var e bir milletten Düşünün, Cuma gününün heyecanı alınırsa, Cuma namazının, Cuma vaazının, Cuma kürsüsünün, Cuma camisinin heyecanı, arzusu, iştahı, gayreti kesilirse, vallahi o milletten rahmet kesilir. Ayeti kerime ile ifade ediyor. Kesilmişti görüyorsunuz. Yani yavaş yavaş dinden, imandan, İslam'dan soğumanın alametlerinden birisi budur. Dindarlaşmak. Dindarlaşmanın zıbbı dinsizleşmektir. Öyle mi değil mi? Dindarlaşmanın zıbbı siz söyleyin, dinsizleşmek. E, dinsizlik yani dinden uzaklaşmak anlamına geliyor. Dinden uzaklaşmak nasıl olur? camiden uzaklaşırsınız cemaatten uzaklaşırsınız namazdan niyazdan uzaklaşırsınız dinsizlik başlamış bugün dinsizlik evvela namazı terk etmekle başlıyor namazı terk etmek dinsizliğin ilk başlangıcıdır namazı terk etmedikçe bir insan dinsiz olamaz Allah'ı unutmuş olamaz Cenab-ı kendisini unutmayalım dünyaya, eşyaya, maddeye, mideye, ticarete, alıma, satıma, kapılıp, aldanıp da kendisini unutmayalım diye günde beş defa bizi huzuruna çağırıyor mu, çağırmıyor mu soruyorum. Unutmayalım diye. Sebebi budur. Bu çağrıya, bu davete Müslümanların yüzde kaçı icabet ediyor? Buyurun. Sabah namazında camiler bomboş. Bir millet namazı terk etmedikse dinsiz olamaz. Dinsizliğin en büyük dinsiz olmanın önüne dinsizleşmenin en büyük önünü kapamak için dinsizliği önlemek için dinsiz olmamak için dinin Hayatını, canlılığını yaşamak için İslam imandan sonra en başa namazı koymuş. Bu millet de evvelen namazı terk etti. Müslümanların kaçta kaçı namaz kılıyor? O bakımdan dualarımızın kabul olmaması, rahmet ilahiyenin, bakın Türkiye'nin üzerinde korkunç belalar varmış dolaşıyor Belalar, musibetler, yangınlar, afetler, zelzeleler, enflasyonlar, terörler, anarşiler, belalar, çete, çete, çete. Hepsi rahmetin alındığını gösteriyor. Yalan yağmur rahmet olmaktan çıkıyor, zahmet oluyor. Okuttuğunuz kalebeler başınıza bela oluyor. Seçtiğiniz millet ve başınıza bela oluyor. Hani rahmet, bana rahmeti göster gazeteler başımızın belası millet inim inim inliyor açlıktan, kıtlıktan, yokluktan enflasyondan et alamıyor kömür alamıyor, gıda maddeleri alamıyor, ekmek fiyatlanıyor alabilir bir kilo efendim ısvanat 200 bin lira hiçbir milletvekilleri bunları konuşuyor mu? hiçbir gazeteci bunları konuşuyor mu? varsa irtica yoksa irtica Ya millet inim inim kömür alamıyor, sobasını yakamıyor Biraz da bunları eğilseniz olmaz mı? Olmaz diyor. Gazeteci bela, parlamento bela. Hani rahmet, rahmet nerede? O bakımdan üç aylar gelmiş ama hiç kimse farkında değil. Görüyorsunuz. Hiç. Televizyon kanalları görüyorsunuz. Olduğu gibi oluk oluk vallahi pislik akıyor evlerin içine dün mesela bir arkadaşımız anlattı kanallardan birisinde tatlı ses denen soytarı mübarek gecede dün hangi kanal bilmiyoruz birisi anlattı dansöz oynatmış vallahi hay şerefsiz adamlar vay kandil gecesinde dansöz oynatıyor hani kandil heyecanı hani üç aylar hani Allah'ın rahmetinin şafakı sökmüş kimseyi ilgilendiriyor mu? Toptan millet gidiyor bir ellere doğru bizi götürenler var korkunç, karanlık bir istikamede namaz terk edilmiş nefsin arzuları köpük köpük kabarmış Kur'an-ı Kerim öyle diyor <gülüyor> salihlerden Salih insanlardan sağlam Müslümanlardan sonra öyle bir nesil geldi ki. "Dakhale min badihim khalfun." Halep demek yani arkasından gelenler. Öyle bir nesil geldi ki eda'u salate ilk iş olarak namazı terk ettiler. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Namazı terk ettiler. Sonra ve tabu'ş şeyawati nefis arzusunun peşine düştüler ve tebeu tabi oldular eşşeheva şehvetin afurun çıplak kadınların seyrin peşine koştular şantözün dansözün rezilin peşine koştular e ne olacak nereye gidecek bu vaziyet bu nereye gider bu toplum bu haliyle ayeti kerimenin sonu onu da haber veriyor fe sevfe yel kavle ya cehennemin en altında bulunan tabakalardan birisi olan azap tabatası. Allah'ın en şiddetli cezalandıracağı insanların bulunacağı tabakaya cehennem tabakasına ne diyorlar siz söyleyin? Gayya gayya Kur'an'da var. Vesayefel kavna gayya namazı terk edip de şehvetinin peşine koşanları toptan Eğer tevbe etmeden, kaza namazı kılıp da borcunu ödemeden ölmüşlerse tamamını o gayya denilen cehennemin en altındaki azap tabakasına atılacaklar diyor Kur'an-ı Kerim. Fesevfe yelka, yelkavne atılacaklar. Nereye gittiğimiz belli. Vallahi cehenneme gidiyoruz. E bu girişi durdurun. Mübarek bir çaylar geldi. Oturun şöyle nefsinizle bir ruh, hesaplaşın. Nefis muhasebesi yapalım. Açığımız nerede? Açığımız var. Boşluğumuz var. Günahlarımız var. Kusurlarımız var. Allah korusun çeşit çeşit itikadi sapıklıklarımız var. Nefsimizle hesaplaşmamız lazım. Sabah ezanı okunduğu zaman namaz kılmakla mükellef olan kaç kişi varsa evinizde Hepsi sabah namazına kalkıyor mu kalkmıyor mu? Oturun bir hesaplaşın. Neyi bekliyorsunuz? Yaşlı insanlar sabah namazına kalkıyor. Ama öbürleri sabah namazında horul horul uyuyor. Böyle Müslüman evi olmaz. Böyle İslam hanesi olmaz. Allah'tan ne bekliyorsunuz? Aman okula giden çocuğun servis arabası gelir kapıda bekler diye o ilk okula ilk öğretime giden çocuğun annesi aman bir yanlışlık yapmayalım sabahleyin çocuk geç kalmasın servis arabası kaçmasın okul müdürü okuldaki öğretmen bir şey demesin diye geceden çantasını hazırlamıyor mu? beslenmesini hazırlamıyor mu? ayakkabısını hazırlamıyor mu? Sabahı sabahın işini akşamdan hazırlamıyor mu? E Allah'ın hatırı Allah'ın huzuru bu çocuğun gideceği okuldan daha mı kötü ki? Niye sabah namazını hazırlanmak için geceden tedbir almıyorsunuz da efendim uykuda kaldım namazı kaçırdım vallahi bahanesi yoktur. Servis arabası niye kaçırmıyorsun? Sen benim külahımı anlat. Durum iyi değil Durum fisi değil 1977'de 78'de Çoğunuz bilirsiniz İstanbul müftü muaviniydim İstanbul müftü muavini sıfatıyla Cuma günleri Emin önünde yeni camide Cuma vaazına Gidiyordum Ama samimi söylüyorum, içimizde birçokları da şahit olanlarımız var. Bir buçuk saat kala, yani cuma ezanına bir buçuk saat kala ben camiye iniyordum. Daha ezana bir buçuk saat var. Vallahi cemaat içeriği tıklım tıklım doldurmuş oluyordu. Sonra şadırvanı tamamen doldurmuş oluyordu. cemaatin omuzuna basa basa ben ancak kürsüye çıkabiliyordum bir buçuk saat kala. Bakın şimdi ezanın okunmasına 20 dakika yok, 15-20 dakika kalmamış kimse yok. Ne bekliyoruz Allah'tan biz? E açıyorsun Kur'an-ı Kerim'i وَالَّذُّهَا وَالَّيْلِ اِذَا سَجَاءَ مَا وَالْدَعَةَ رَبُّكَ وَمَا غَلَى وَلَى الْاٰخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُلَى Havaya okuyorsun sen bunları. Ne diyor Kur'an? وَلَى الْاٰخِرَةُ Ahiret. Ahiret, dünyadan sondaki hayat. Velel ahiretu la'mu teykit de gel. Velel ahiretu hayru leke minel ula. Ahiret, sizin için dünyadan daha hayırlıdır, diyor cenab <gülüyor> Ahiret, dünyadan vallahi daha hayırlıdır. Allah kendisinden razı olsun, radıyallahu anh dediğiniz, Bilal-i Habeşi, bu ayetten ilham alarak, sabah namazına bir ilave yapmış peygamberimizin zamanında peygamber de uygun görmüş sabah namazına bir ilave yapmış siz söyleyin nedir bu ilave es salatu hayrun minennev namaz uykudan mutlak hayırlıdır müezzin bunu Bilal-i Habeşi bin kere bağırsın vallahi Bilal-i Habeşi dirilip olmaz ya, olduğunu fark dirilip de gelip oturduğunuz mahalledeki camide Bilal-i Habeşi okusa minen yine camiler dolmayacak. Ne hale gelmişiz. Camiler böyle mi Niye cami yapıyorsunuz? Doldurmayacağınız camiyi niye inşa ediyorsunuz? Adama sorarlar. <gülüyor> Cemaat dinden uzaklaşıyor. Hele televizyon kanalları çok kanallı televizyon sistemine geçtikten sonra ne kandil heyecanı kaldı ne cuma kaldı, ne vaiz kaldı, ne sohbet kaldı, ne nasihat kaldı. Herkes gözünü dikip o ışıklarla çeşitli şekillerde rengarenk çekiller, çıplaklar, kadınlar, kızlar, soytarılar, maskaralar, tiyatrocularla çeşit çeşit Oyunlarla, tuzaklarla, hilelerle insanların gözleri, beyinleri, kafaları, akılları, gönülleri televizyona çekile çekile insanlarımız vallahi çürümeye başladı. Çürümeye, tam bir çürüme karşısındayız. Çürüme dönemindeyiz. Yanlış, çok yanlış. Böyle gitmemiz mümkün değil. Üç aylar geldi. Hani heyecan? Korkunç bir fırsat zalimliği yaşanıyor. Geçenlerde gördünüz iki gün hava soğudu. Hava soğudu. Ulan hava soğudu ya. Kış mı geliyor dediniz. Trakya'dan şuradan buna soğuklar gelmeye başladı. Hemen odunun ve kömürün fiyatı yarı yarıya yükseldi. Zalim oğlu zalimler. Böyle fırsatçılık olur mu? Utanmadan Allah'tan rahmet deki. rahmeti sen yapacaksın. Fiyatını artıran tüccar zalimdir. Evvela rahmeti kendisi reddetmiş. Ne Allah'tan rahmet dekiyorsun? Böyle bir millete Allah nereye rahmet edecek? Ya Almanya bak kafir devlet diyorsun, gavur devlet diyorsun tamam Almanya. Vallahi etin kilosu geçen gün Avustburg'da bir Müslüman kardeşimiz muazzam bir market açtı. Açılışa beni de davet etti ben gidemedim. Birdenbire yurt çıkamıyorsun. Memur olduğun için izin alacaksın. Forum dolduracaksın. Bir sürü yöne merasim var. E sonra görüştük. Adam bizim paramızla, vallahi bizim paramızla 500 bin liraya kemiksiz et satıyor Almanya'da. 5 mark buçuk marka, 5 marka kemiksiz 1 kilo sığır eti. Gavur devlet sen bu parayla 1 kilo et alabiliyor musun? Zulüm. Sen zulüm altındasın. Başka bir şey değil. Rahmetin altında değil. Öyle namuslu, dürüst, samimi memur arkadaşlar tanıyorum ki sohbetler görüyorum. Hocam diyor ayda vallahi bir kilo et yediğim olmuyor diyor. Çoluk çocuğa ayda bir veya iki kilo et götürmüş değilim diyor. Doğru. Neyle götürecek? Üç aylar gelmiş neyle? Regaib kandili, Miraç kandili, Berat kandili. Kime alakadar ediyor? Hani kaç kişi heyecanlanıyor? Kaç kişide bir gayret görüyorsunuz? Müslümanlar böyle olmaz böyle bir yere varılmaz diyorum Allahu Teala sonumuzu hayır eylesin dünyada bizim ülkemiz kadar sıkıntıda, belada düşmanlarla çevrilmiş 20 senedir yüksek enflasyonla yaşayan ikinci bir memleket bana gösterin elinizi öteyim 20 senedir terörle beraber yaşıyoruz Doğu, Güneydoğu, şimdi de Efendim Karadeniz Kıbrıs 25 senedir Kıbrıs meselesi niye hal olmuyor? O kadar bakanlar, başbakanlar, bakanlar, başbakanlar, başişleri, bakanı 25 senedir dünyada hal mesele kalmadı. O Kıbrıs niye hal olmuyor? Terör niye önlenmiyor? 20 senedir yüksek enflasyon niçin düşmüyor? Niye? Çünkü en büyük tehlike enflasyon değil size göre. En büyük tehlike İslam'ın ilerlemesi. Allah'ın dinini tehlike sayarsan Allah sana rahmetleri mi vermez mi? Vallahi vermez. Yapmayın Müslümanlar. Şu gazeteleri alın okuyun. Başından sonuna kadar İslam'a hücum, hakaret, tecavüz Allah'tan ne bekleyeceksiniz? Bütün komşularıyla kavgalı olan bir devlet gösterin bana. Bütün komşuları. Bakın Türkiye'nin dört tarafında komşularımız var. Yunanistan'la kavgalısınız, Bulgaristan'la kavgalısınız, Rusya'yla belalısınız, Ermenistan'la kavgalısınız, İran'la kavgalısınız, Irak'la kavgalısınız, Suriye'yle kavgalısınız. Başka bir millet kaldı mı devlet? hepsiyle kavgalısınız. Hani kavgalı olmadığınız, barışık olduğunuz bir devlet gösterin. Bu ne ya? Bu bela değil mi? Bu musibet değil mi? Yarın Yunanistan'la savaşma tehlikesi kapının önüne gelirse en güneyden Suriye vallahi vuracak. Kuzeyden Rusya vuracak. Batıdan Kurganistan vuracak. Kiminle savaşacaksınız? Bir millet bu hale gelmemesi lazım. Hani siyaset adamları niye idare edemiyorlar? Niye komşularıyla, niye çevreyle, niye halkından barışık olamıyorlar? Bu karışıklık nereden geliyor? Oturup düşünmüyor musunuz? Hani yurtta su, cihanda su? Bütün etrafımız ateş semberiyle çevrili. Su nerede? Sükunet nerede? Barış nerede? Niye oturup düşünmüyorsunuz? Niye milletvekilleri yanınıza geldiği zaman yakasından tutup sallamıyorsunuz bu adamları? Hep alkışlıyorsunuz. Alkışlayan millet zalimdir. Zalim ne kadar zalimse, zalimleri alkışlayanlar da siz söyleyin. Vallahi zalimdir. Mehmet Akif merhum öyle diyor. Zulmü alkışlayamam zalimi asla övemem gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım boğamazsan hiç olmazsa yanımdan kovarım üç buçuk soysuzun ardında zağırlık yapamam hele hak haksızla ölsem topamam kanayan bir yara gördün mü yanar tacı onu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim Adana aldırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Var mı böyle bir nesil şimdi? Var mı böyle bir şair? Var mı böyle bir yazar? Var mı böyle bir hoca? Herkes boynunu bükmüş, kimse çıt yok, kız yok. Ne olacak? Neyi bekliyorsunuz? Namaz yok, niyaz yok, camiler bomboş, cuma günü bak ezara beş kata var, cami donmamış. Neyi bekliyorsunuz? Allah'ım ya Rabbi, nereye varacak bu işler? Bir tarafını düşmanla çevrili. İçeride enflasyon düşman. Ee, anarşi, terör, TKK, o, bu, çete. Şimdi de çete çıktı. Susurluk çetesi, falan çete, falan çete. Kapkaranlık bir ortamdasınız. Kimse bir şey göremiyor. Dünyada bizim durumumuzda vallahi ikinci bir millet yoktur. Yazık örtülüler orada ağlıyor, bir başkası burada inliyor, fukara inim inim inliyor, yakacak alamıyor, yiyecek alamıyor, yiyecek alamıyor, korkunç bir boşlukın içinde sürüm sürüm sürünüyoruz. Vallahi o gün çok değerli, yalan söylemesini beceremeyen, tertemiz, devamlı önüne bakan, boynu bükük, memur kardeşlerimizden birkaç tanesi geldi. Böyle utana utana. Vallahi kömür parası istiyor. Hocam bir hayır sahibi yok mu? Kömür alamıyorum. Vallahi çocuklarım diyor hastalanacak perişan olacağım. Hiç kimse bunla da ilgilenmiyor. Hiç kimse bunları kendine dert edilmiyor. Hiç kimse el uzatmıyor. Çare, tedbir, çözüm getirmiyor. Ne siyaset ne cemaat hiç kimse bunlara dönüp bakan yok varsa kendi alemi kendi keyfi araba modeli değiştiriyor efendim yazlığını kışlığını keyfini zevkini sürekli keyfine hesaplıyor e ne olacak kardeşim ne kadar çalışırsanı çalış, çalışmanıza bir şey söylemiyorum ama öyle zannediyorum ki ne kadar çalışırsanız çalışın bir vehbi koçun durumuna gelemesiniz ne oldu vehbi koç ne yani 2 metre 4 metre keşfenden başka bir şey götürebildiğini soruyorum ya. Yapmayın Allah aşkına. Ne getirebildi? Nedir bu çılgınlık? Nedir bu ylgınlık? Nedir bu şaşkınlık ya? Niye etrafımıza bakmıyoruz? Niye çevremizi görmüyoruz? Niye bu ezilenleri, güzülenleri, sürülenleri, sürülenleri, zavallı, çözümsüz, çaresiz insanları hiç görmüyoruz? 3 aylar gelmiş, sana ne? İlgilenmiyorsun, koşmuyorsun, program yapmıyorsun, muhasebe yapmıyorsun, Allah'ın sevdiği ay geldi, Recep geldi, Şaban geldi diyen kim? Kaç kişi var? Bir neme lazımcılık almış başını gidiyor. Neme lazım diyen bir millet, Allah'a lazım değil, Peygamber'e lazım değil. Neme lazımmış. Böyle diye diye ne hale geldik? Kimsenin kimseye güveni, itimadı, itibarı yok. Vallahi babalar evlatlara güvenemiyor. Amirler memurlara güvenemiyor. Devlet millete güvenemiyor. İnsanlar insanlara güvenecek. Kime güveneceksiniz? Hepimiz bir gemide yaşayan insanlarız. Alttakinin üsttekine güvenmemesi o geminin selameti için yeterli olur mu? Yok sürekli şekilde dinden uzaklaşılıyor namazdan uzaklaşılıyor, camiden uzaklaşılıyor cuma namazının heyecanı bitiyor kürsüde hocalar açıkça cesurca konuşamıyor konuştuğu gün alıp götürülüyor peşinden bir tek cemaat gelmiyor böyle olmaz hepimiz çekileceğiz ben de yılbaşından sonra çekilmek istiyorum daha ömrümde kürsüye çıkmam neye yarıyor ki Bütün ömrüm mahkemelerle geçti. Vallahi 48 mahkemede, daha sonra açılanlarla 54 mahkemede yargılandım. Toplam Cumhuriyet Savcılarının verdiği, iddianamede takdir ettiği ceza miktarı tam 400 seneyi geçiyor benim hakkında Boğuşmaktan yıldım, usandım, bittim. Peşimde bir tek cemaat gelmedi. evinde kirada oturduğum ev sahibi, cemaatin başında önünde gelen Müslüman kuyumcu, büyük bir zengin Müslümanın evinde güya çiracı, ben iki ay kadar hücrelerde, efendim Selim yakışlasının tabanlarında kaldığım günlerde, adamın yüreğine bir korku saplanmış gelmiş demiş kızım, hatuna, tehlikeli haberler alıyorum demiş hoca ile alakalı, endişeliyim, benim evimden çıkacaksınız. Geldi mi çıkmış gitti çocuklar, ben içerideyken. Ne cemaatine Müslümanları ya? Ben hepsini gördüm bunları. Çoluğum çocuğum vallahi ortada kaldı. <gülüyor> Cemaati Müslümin paylaşmıyor. Kürsüyü paylaşacaksınız. Sıkıntılar paylaşılacak. Kederde de, tasada da, sevinçte de, birlik beraberlik. Bir cemaat neşeli zamanı paylaşıyor da kederli zamanı paylaşmıyor. Cemaat değil, kuru kalabalıktır. Tezan okundu mu? allah Teala idrak ettiğimiz bu mübarek üç aylar hürmetine yeniden İslami şuurla şuurlanmayı, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı, sıkıntılarımızı beraber paylaşmayı, kader birliği yapmayı ve ülke çapında bir huzur ile yeniden İslamlaşmayı Allah cümlemize mukadder ve müyesser eylesin. Amin yolda çalışan kardeşlerime Rabbim muvaffakiyetle lisan eylesin. Çırpınanlar var tabi yok demiyorum ama çok az, çok azınlıkta. Allah cümlemize medet ve inayet buyursun inşallah. Böylece üç aylarımız dolayısıyla dün idrak ettiğimiz regaib kandili ve Vecebi Şerif'in içinde bulunduğumuz ayın 27. gecesi olan Miraç gecesinin Miraç kandilinin de ve mütafık kandillerin de hepimiz hakkında alemi İslam hakkında insanlığın hidayeti ve barışa ulaşması hakkında hayırlara Rabbim vesile eylesin. Amin. Allah huzurunda rahmetini ikram ettiği, cennetini ihsan edeceği insanlarla cümlemizi haşr ü neşre eylesin. Amin ve rabbil alamin